Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu teala ala seydina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Rabbim, hocam hüsnü senalar olsun bizleri bu itikat derslerinde bir dakik buluşturdu. Rabbimiz tebareke ve teala yüce zatının ve sıfatlarının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 Yani gözden geçirilmesi ve doğrultması ve doğruyu bulması. Bundan dolayı ulema-ı kiram ile ilgili birçok eserler yazmışlardır. Bunlar içerisinde en muteber olanlardan biri de İmam-ı Gazali İslam'a ait Kavadül Hakait isimli eserdir. Bu derslerin başında evvelce sizlere bu kitabın önemini Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz nezdinde manevi makbuliyete ulaştığını ve birçok müştehitlerin, ulemanın kitapları mevcut iken İmam-ı Hazretlerinin bu eserini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok beğendiğini e, ulema ve müşahik nakletmişlerdi. İmam Zebidi İhya'nın mukaddimesinde bunu zikrediyor.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 İnşâAllah-u Rahman Allahu Teâlâ'nın zâtı ve sıfatları hakkındaki itikad yani inanç tabii ki insan ilmine tâbidir. Malumuna tâbidir. Nasıl bilirse öyle inanır. İlim de dinlemeye ve okumaya tâbidir. Bağlıdır. İşte kulağınız olmasa şimdi beni dinleyemezsiniz.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 Bu imkânları Mevla vermediğine zaten biz hesap sormayacağını beyan ediyor. لَا كَلْلِفُ اللّٰهُ نَفْسَنِ اللّٰهُ مَا اَتَهَا Allah Teâlâ vermediğini kuluna sormaz, onu ondan yükümlü tutmaz buyuruyor. Şimdi madem aklımız var, kulağımız var, bu ikisi yetiyor şu anda bu ilmi almaya, bu noktada birçok insan da radyodan dinliyor, görmek lazım değil tabi. Biz Rabbimizi tanımakla mükellefiz. Rabbimizi tanımanın yolu yine onun bize vahyettiği ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden geçer. Allahu Teala Allah Teala'dan gayrısı bilemez. La ilahe illallah. Ancak kendi bilir kendini, kendi bildirebilir. Kimse akılla, mantıkla, kıyasla Allah Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında ve esmaları hakkında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 Düşünmemiz derken tabi zatının künhünü ve hakikatini düşünmek anlamında söylemiyorum. O zaten işraktır, şirktir. Ee, ancak allah Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında nelere inanmamız lazım, nasıl inanmamız lazım? Bu konu mutlaka öğrenilmesi farz olan ilk farzdır. Bir insan bunları bilmeden evvel, Allahu Teala hakkındaki bu malumatı bilmeden evvel, bundan evvel derslerde de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 Ama bu dersler itikad dersleri olduğu için insanlara fuzuliden bir kelam kelime etmemek lazım ki adamsın Mevla'nın zatı ve sıfatları hakkında buyurdukları hakkında inanılması zaruriyati diniyeden olan ve birini bile inkar edenin dinden çıkacağı, kafir olacağı, kafir olduğu veya işte zaten kafirdi yani inanmıyorduysa bunu tavsiye edeceği, bunu düzelteceği, bunu anlayacağı efendim konular işlenmesi gerekiyor. Böyle bir konuların işlendiği yerde de zâid hiçbir şey olmaması lazımdır. Onun için dersleri işte, 13 dersleri buna riayet etmişimdir inşallah biraz o arada. Reddiyeler yine ağır bastı tabi allah Teala. mekan ı İçnâde'den e, Selefi zihniyete karşı mecbur olduk çünkü e, İmam-ı Hazretleri dersin en başında oralardan geldi yani. arş allah Teala'yı, arş taşımaz haşa. allah Teala arşa ı oturmaktan münezzehtir. allah Teala'nın arşa istiva sıfatı vardır. Fakat bu istiva sıfatının e, selef uleması hiç tevil etmeden e, zatına layık olan bir sıfattır. E, tefsirin hakikatini, mahiyetini bilmez demişlerdir. Fakat müteahhir olan el-i uleması da, müteahhir dediğimiz yine bin küsür seneliklere müteahhir diyoruz da. ilk üç yüzden sonraki müteahhir ulema, işte milletin aklına, fikrine işte efendim oturmak gelir, e, mekan yüksekliği gelir haşa. kafirullar mevlaya cismaniyet cisim sıfatları isnat ederler diye eee şeriatın zahirine uygun şekilde tevil etmişlerse de bu teviller de el-üsletin itikadındandır. Selef-i levasından da tevil edenler olmuştur. Eee dolayısıyla Allahu Teala'nın arşa istiva sıfatı onu eee yönetmesidir, istilasıdır, hükümranlığıdır eee demişlerdir. Bunda da eee itikada münafı bir şey yoktur. Bu konu konuşuldu son derste. O derste e, tabii ki şu andaki e, zaten yani evvelce de bu Hanbelilerin biraz yani Hanbeliyim diyenlerin diyen, Hanefiyim diyenlerin de birçoğu muhtecili olmuş. Onlar da Hanefi'yi temsil etmediği gibi. İşte Hanbeliyim diyenlerin de hepsi Hanbeli mezhebini temsil etmiyor. Hanbelilerde de çok tenziheli e, birçok ulema e, geçmişse de maalesef işte bazıları Ee, bu tetsime yani Allah Teala'ya cisim sıfatından istiad edecek şekilde e, yanlış manalar vermişler. Ondan sonra da tabii imni teymiye bu işin üzerine evet tüy dikmiş e, ve e, i̇bn cevziye onu neşretmiş. ve şu andaki vahabî selefi akımı dediğimiz birçok e, insan bundan etkilenmiş maalesef Türkiye'de de etkilenmeler başlamış ve artmıştır.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 Geldiğimiz bu noktada e, Allah-u Teala'nın e, zatının nelerden münezzeh olduğu anlatıldı. Gerideki 13 dersi de e, bizim Cübber Ahmet Can Öztürk e, şey derler, e, bir araya koyarlar inşallah. Koymuşlardır belki bilmiyorum, akaid dersleri diye. Kavaidül akaid dersleri diye bir bölüm açılmışsa yani 13 derstir. Bu 13 dersin ortalaması 50 dakikadır yani saatli dakikaları çok bir şey değil. Öbür sohbelerini on işler diyorsun. Bazı kere iki buçuk, üç saatten ortalama alıyorsun. Bunda 50 dakikadan ortalama alırsanız çabuk dinlersiniz, kolay dinlersiniz. İlk işimiz el üşret ulevasının görüşlerine göre itikadı tahsih ise bu gece ölsek biz ilk başta bundan mesul ve mükellef olduğumuza göre kabirde ilk sual ben Rabbüke Rabbin kim sorulduğunda Rabbi hakkında yanlış itikata sahip olanın buna cevap veremeyeceğine bildirildiğine göre ve helak olacağı, tehdit edildiğine göre şimdi bir insan yemeden, içmeden, yatmadan, kalkmadan en ufak bir, işte gayrı zaruri bir şey yapmadan evvel benim itikadım Allah'ımın zatı sıfatları ve esması ve efali hakkında el-i ulemasının görüşlerine uygun mu, değil mi? Bunu mutlaka bir kontrol etmesi lazım. Bu da ancak Biz bu eseri yaptı, ders yapıyoruz. Bu derste takipten geçer. Bundan dolayı hepinize Allah rızası için uyarıyorum ve sizlere tembihte bulunuyorum ve kendi menfaatınız için e, sizlere ricacı oluyorum. Her iş sonra bir insan allah Teala'nın zatı ve sıfatları hakkındaki itikadı bilmeden mesela e, evlenmemeli. Çünkü itikadında bozukluk olanın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 Sen Allah'ını bilmeden nasıl inanacaksın? Âmentü billahi. Ta billahi deyiz. Yani biz de Allah'ın zatına iman ettim derken Âmentü billahi deyiz. Allah'ın zatına iman ettim. Allah'a iman ettim. Allah kimdir? Celle Celaluhu. Hangi sıfatlara sahiptir? Hangi sıfatlardan münezzehtir? E, noksan sıfatlardan münezzehtir. Noksan sıfatlar nedir? Noksan sıfatlar sana göre noksandır, öbürüne göre üstünlük sıfatıdır.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 Müslümanlar arası 70'i kıfır kadar sayılıyor ama allah Teala'nın görülmesini noksanlık sıfatı sayıyor. Fısife ne yapıyor? allah Teala ahirette görülmeyecek diyor. Bak şimdi ona göre o noksanlık Haşa. Halbuki allah Teala cennette zatım cemalimi göstereceğim buyurduktan sonra sana mı kalmış yani? İşte onun için burada mantıkla, felsefeyle, akılla kıyas yaparak Efendim babalık üstünlük bir sıfattır o da Öbür türlü züriyetsiz olur, kısır kalır, bilmem ne babalık o zaman Allah babadır haşa dediğin noktada Birilerine göre babalık, ağalık, paşalık üstün sıfat olabilir ama allah Teala Teala'ya isnaat edildiğinde noksan sıfattır insanı kafir eder. E, gökte olmak efendim yüksekte olmak birileri için üstünlük sıfatı olabilir mahlukat için ama allah Teala için mekana ihtiyaç e, ifade eder onun için muhtaçlık Allah-u Teala'nın e, münezzeh olduğu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 ...terceme etmeye çalışıyoruz yani biz şehmer yapacak ilmimiz yok. Ama Arapçadan işte şerhten anladığımızı zaptı terceme. Terceme bir de izah şekli, yoğurt yeme usulü uçtu herkesin farklıdır. Burada kafaya yaklaştırmak, anlatabilmek meselesi. Vazifemiz bundan ibaretti. inandık Şu konuştuklarımızın hiçbirinde ihtilaf olmayan bu fıkıh değil. Bu efendim caizdir, değil helal haramdı haramdır değil. Bu buna böyle inanılması farz olan Aksi taktirde insan, dinden imandan eden kavaidül hakaid diyor. Kitabın adına basana. itikatla ilgili nelere inanacağına ilgili kaideler. Kaide ne demek yani? Kaide-i külliye. Çünkü bu kaidelerin hepsi mutlak manada müttefakun aleyhtir. ittifaklıdır. Bir kişi çıkıp da bir Allah'ın ilmi yoktur haşa demez. Diyemez. Nasıl der Müslüman bunu? Onun için hiç. suyu olmayan. Tereddüdü olmayan, şübesi olmayan, kaynak sorulmayan Çünkü allah Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında ayet ve hadis, sahih hadis e, Ayet ve hadis olmadan konuşulmaz Dolayısıyla Kaynağı nedir? Ne değildir? Zayıf mıdır? Amel eder miyim? Etmeyeyim mi edeyim? İnanayım mı? Haşa! Bu derstekilerin hepsi zaruriyatı diniyedendir İnanılması mecburidir Bunların hilafına inananlar asla Ehl-i olamayacağı kesin de birçok meselede de tabii Müslüman da olamaz yani. Çünkü zatı ve sıfatları hakkında noksanlık istat eden kafir olur. Bütün derslerin özeti nereden ibarettir? Tenzihten ibarettir. Tenzih ne demektir? İşte tesbih de bu manada. Sübhanallah diyen de bunu ifade etmiş oluyor. Anlıyorsa ne dediğini ağzından çıkanı kulağa duyuyorsa. Bu tenzihin manası tebidullah yani suh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 Uzak olduğunu açıklamak ve insanlara bunu aşlamak. Buna insanları şahit etmek diyelim. Yani bir insan e, diliyle ikrarda bundan ibarettir. Sübhanallah diyende ben Allah'a hiçbir noksanlık yakıştırmıyorum. E, zatına ispet etmiyorum, sıfatlarına ispet etmiyorum. E, e, itikadını dille ifade etmek suretiyle insanları da şahit etmiş oluyor yani. Sübhanallah diyenin. Demenin de manası bundan ibarettir.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 İnşallah o da peşimizden başlar. Yani dersler devam ederken o da size arz edilir. i̇nşallah Rahman. Şimdi kaldığımız yer yine allah Teala'nın tenzihi ile ilgili geride geçen dersleri. Bu 13 dersi mutlaka dinliyorsunuz. Bundan sonrasında benden dinliyorsunuz. Geriyi de dinlememiş olanlar bir daha yani mutlaka dinleyerek eklensinler. Konu konuya eklensinler. Konu konuya mebnidir.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 Bütekaddis'ün de aynı manaya geliyor. Bazı şeyler metinlerde öyle var. Mukaddestir, münezzehtir. İşte mukaddes kutsanmış diyorsunuz. Türkçe'de kutsanmak, takdis. Kutsamak. Mukaddes kutsanmış. Ne demek kutsanmış? İşte tenzih edilmiş. İşte şerefine noksanlık istinadından beri tutulmuş falan. E bu mukaddestir. Şimdi e, münezzehtir. Neden münezzehtir şimdi? Buraya kadar e, mekandan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 Aynı şey de. Değil mi söyledim işte yani. Biz de bu adam baba değil desen işte kısır karşılığında 90 olur. Babadır desen övgü sıfatı olur. Ama Allah Teala babadır desen 90 sıfatı olur. Çünkü han eşe muhtaç çocuğa muhtaç olmuş durumuna düşer. Bu işler böyledir yani. Senin aklın burada analojik intikal. İntikal. E şimdi sen bir adam hakkında bir mahluk hakkında dersen ki şuradan şuraya hareket edemez. Etmez.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 değildir. Niye cazizdir? Orada müteşahhi bir sıfat vardır. Onun tecellisinin efendim rahmetinin, e, bereketinin, feyizlerinin e, nüzülü maksattır. Zat'ı ile nazil olmaz. Arş'a istivası da zatı ile bir istiva söz konusu değildir. E, dolayısıyla şimdi bu burayı iyi anlamak lazım. Bizim hakkımızda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 Bila vasritte mekkün vettisâli. Bitişme yok, yapışma yok, eklenme yok, ondan sonra yerleşme yok, oturma yok. istiva sıfatının tercümesi caiz değil. İstiva kelimesini kullanabilirsin. Çünkü o, öbür türlü lügat gidersen noksanlık sıfatı olur. Bak ne diyor? İntikalden münezzeh, e arş şimdi istiva et. peki. Şimdi Vahabiler'e yine konuşuyoruz. Arşa istiva ettiğini kabul ediyorsun, arşın fevkunduğunu kabul ediyorsun, ediyorsun. Ondan sonra e, semâ dünyaya her gecenin üçte ikisi geçip üçte biri kaldığında berat gecesi güneş batar batmaz farkı var, nüzül eder buyuruyor mu? Buyuruyor. semâ dünya neresidir? Bize en yakın gök katmalıdır, yedi katın bize en yakını yani yedi katın en düşüğüdür. E, buraya nüzül sen zatıyla haşa iner manası, haşa intikal manası, hareket manası verdiğin anda olur? Zaten arş'a istiva sıfatını bozmuş olursun. Bu sefer ne olur? Arş'ın fevkinde, zatıyla arş'ın fevkindeyse haşa, temekkün vasfıyla haşa, e birinci kaç semağın hüzün ediyor mu ediyor, o zaman o da zatıyla ise haşa, iniş çıkışsa haşa. Ne oldu bu sefer? Tamamen intikal oldu yani. Tamamen intikal oldu. Sen buradan kalktın Ankara'ya ne döndü. Arş nere? Birinci kaç semağı yani? Orada da zatıyla, burada da zatıyla diyen bir Selefi Vâbi kafası,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 Nasıl oldu Ahmetübillahi şimdi? Yani onun için ben Allah'a iman edeyim. Şu anda bu selefiler 2 bin, bin dernek kurmuş ve bütün internetler vasıtasıyla milleti açlıyorlar ve Allah göktedir fikrini tamamen yerleştiriyorlar ve şu anda biz. Eskiden bu konuları konuşmaya lüzum yok. Allah haşa, me meka yani mekanı vardır, göktedir. Zaten orada da büyük bir tezat vardır. Gökte olursa arşın fevkinde olamıyor. Çünkü gök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 E şimdi kendi laflarını kendilerini naks eder. Her gördükleri ayeti hadisinin zahirine göre, lukatına göre mana verip dalalete düşen, hadis-i şeriflere bakmayan, neyse ki misli şey, Allah Allah'ın misli benzeri yok ayetine bakmayan, diğer hadis-i şeriflere bakmadan mana veren, Erisnet ulemasının, müçtehitlerimizin, ayetlerden hadislerden çıkarttıkları, istilad ettikleri, istinbat ettikleri itikadi meselelere, inanç meselelerine bakmadan,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 Yoksa Allah'ın zatına haşa nerede mekan olsun? Kim mekan olsun? Mekan mı vardı Allah'ın zatı varken? Ha o zaman şurası bile allah Teala'yı tanımamız için yeterli itikadı bir şey veriyor. ve intikalden mukaddestir. Al şimdi bu kelimeyi geç. Ya bunu anlatacaksak anlatacağız. Yoksa buna lügat manası veren birçok hoca efendi kardeşimiz vardır. Bu ibareyi de okuyorlar geçerler.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 Değişme sonradan olma hüdüs belirtisidir. Sonradan olan hiçbir şey daim kalmaz. Kadim olan tek zatı Allah Tehan zatıdır. Onun için değişikliğe maruz olmaz. Çünkü evveli olmayanın sonu da olmaz. Çünkü bütün kemalat zatındandır. Kimseden bir kemalat kazanmamıştır. Onun için de değişikliğe ihtiyacı yoktur. Neden? Kendi zatının kemalatı kendi zatıyla kaim olduğu için hiçbir değişikliğe kendini muhtaç Hissetmeyecek, e, hiçbir muhtaç olmayacak şekilde zatının varlığı sabittir. Ama bizlere emanet bir varlık vermiştir. Verdiği varlığı da baki kılmamıştır. Mükemmel kılmamıştır. وَخُلُقَ insan zayıf, insanı zayıf yarattım diye kendi buyurmuştur. Güçsüz olduğumuzu kendi bildirmiştir. E, ölümlü olduğumuzu, küllümen aleyh'e falan fani olduğumuzu için bunları be beyan etmiştir. E, bizi böyle yarattığına göre bizim değişiklikten kurtulmamız söz konusu olamaz. İşte ta ana karnından fakat halakakuma tavırdan ta tavırda, tavura, tavurdan tavura sizi halk ettim şekilden şekle soktum buyuruyor. Ve şimdi yani ne işte birkaç sene evvel sakalımda beyaz yokken şu anda bir beyaz oluyor. Daha da beyazlayacak mı, yaşayacak mısa o da belli değil. Ondan sonra kas kattı kesilirsin, ruhunu çekecek alacak olacaksın. Tabut gibi yani, ha tabutun sandukası. Ha sen içindeki yani atışında vur tak tak tak sana vur tak tak tak hareket diye bir şey kalmıyor tabutun sandığı kerestesi hesan Çünkü neden ha ana kandaki donuk kandan bindavla sudan kıvırtaşan e, ana kanının anasını tekmeleyen bir canlıdan ha görüş on sonra yine tabut içine girdiğinde tak tak tak bitti e, devamı değişiklik var yani e, sonra yeniden dirilteceğim diyor kurban olduğum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 Ya arşa çıkıyor, ya sitçine iniyor, ya zemzem kuyusunda toplanıyor, ya berhut kuyusuna dikletiyor. Ondan sonra diriliyorsun. Bir daha mahşerde intikal, intikal, intikal. Devamlı intikal. Yani ya cennete intikal ediyorsun, ya cehenneme intikal ediyorsun. Allah muhafaza hep intikal. Ama allah Teala tezayyür ve intikalde mü münezzehtir. Bunu böyle bilmezsen Allah muhafaza kafir olur. Şimdi mesela ayet-i kerime ne buyuruyor?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 Ne buyuruyor misalâh? Efendim? Ve ca'a rabbuke Şimdi ca'a geldi demek. Rabbuke sen Rabbin. Efendimizin Rabbi Allah-u Teala. Vel melekü melekler de geldi. E şimdi melekler gelir. Tamam anladık. Melekler intikalden münezzeh değil. Melekler de devamlı inliyorlar, çıkıyorlar. Tenezzelül melâket. Melekler iner diyor Kadir Gecesi'nin. E şimdi sen meleklerin inmesine tevili hacet var mı? Yok iner. Mahrûptur çünkü. İntikalden münezzeh değil. Ama şimdi Allah-u Teala'dan üzülüp kıymetine sen kalkıp da melek geldi, ca'e geldi, rabbika rabbin geldi, vel melek'e melek de geldi. İyi o zaman. Melek geldiği gibi mi Mevla geldi haşa? Meleklerin indiği gibi mi Mevla indi haşa? Haşa ve haşa. O zaman neyse ki misli, misli yok. Nasıl meleğin gelmesiyle Allah'ın meciğine aynı kafeye koyarsan, meleğin üzülüyle Allah'ın üzülüyle... İbn-i Teymiye sapı ne dedi? Şam mescidinin minberinden, bir merdiven aşağı indi hutbeden. Siz hutbe diyorsunuz yani. Hutbe hutbe demek de tabi. Minber tembesin yani. Hutbe konuşma yapmak demek. O sonra minberde bir basamak aşağı indi diyor allah Teala diyor, benim böyle indiğim gibi iner diyordu yani. E bu nedir yani? Misli yoktu hani. Ölümün güle küfvene hadd, dengi yoktu hani. Hani mahlukata benzemezdi bu. Neyi, neyi bozdun sen şimdi? Buna itikad mı olur? Benim indiğim gibi, meleğin indiği gibi. Rabbin de gelir, melek de gelir buyuruyor. Ama sen şimdi orada mesela ehl-i sünnet ulemasının ileri gelenlerinden i̇bn Abdilber, Maliki ulemasından, tabi bunlar müttefekun adamlar, marka isim yani. Bin sene evvel yaşamış, eserler vermiş, büyük Endelüs ulamasından et isimli eserinde Burayı beyan ediyorum mesela Diyor ki intikalden münezzehe bir misalle anlatıyorum şimdi intikal ne demek hareket ve gidiş, Gitme gelme Oradan kalkıp oraya geçme intikal etmek Mesela bu ayet Fecir suresinin 22. ayet kelimesinde bu e, me Meci sıfatı gelme yani Türkçesi gelme Türkçe kelime anlamı gelme Bu tabir Allah-u Teala isnat edilmiştir Ancak Şimdi, bak ulema bunu ne güzel anlatıyor. Sen şimdi necmi el-kaideci olup, IŞİD'çi olup bilmem, Tahrir-i Şam'ca olup bilmem ne, bilmem. Selefi'nin bizi iner çıkar aşağı. Cahil misin, etiyel misin ya? Yavrum, sen ne yapıyorsun ya? Bu ulema burada bu adet sana anlattılar işte. Ne diyor? Leysen mecihi hareketen. allah Teala'nın mecihi sıfatı var mıdır? Vardır. Mahşerde bu meci sıfatı tecelli edecek midir? Edecektir. Aynı birinci kasamaya nüzul sıfatının şu bu gecede yine tecelli edeceği gibi. Her gece olduğuna göre Adi Şerif'te. Ama bu ne değildir? Hareket değildir. Ama meleklerinki harekettir. Mevla'nınki hareket değildir. Vela zevalen zeval değildir. Zeval ne demek? Zeval şu. Ben şimdi şuradayım ya. Buradayım. Şimdi bir de şurada da ben bir oturdum akıbleye dönük oturduğum. Koltuk var hani şeye. Oraya intikal ettiğim zaman zeval oluyor. Nereden zeval? Buradan zeval oldu. Yani buradan kayboluyorum yani. Aynı da gerçek olamaz. Buradan zail oluyorum, kayboluyorum, oraya intikal ederim. Oradan da buraya geldim, değil mi? Orada zeval oldu şimdi. İntikalim buraya oldu. Şimdi Allah Teala'nın mecîi var mıdır? Sıfatı vardır. Ve lakin bu, bu sıfat zevalden ibaret değildir. Hareket ve cemal. Hareketni için oradan kalktın, hareket ettiğin zaman orada zeval oluyor, sen kayboluyorsun. Orada orada yoksun artık. İntikal ettiğin noktaya noktada sabit oluyorsun. Anladın mı? Mevla'da böyle bir şey yoktur. Hareket yoktur, zeval yoktur, velentikalen intikal yoktur. Meci'i vardır ama ona sen ne manası veremezsin. Kalktı oradan geldi buraya geçti şuradan gitti buraya. Bu mana haşa haşa veremezsin. Tamam mı? Lenezel kenima yekunu izakan Bu harekettir, zevaldir, intikaldir, sübuttur. Oradan kalktı buraya, oradan kayboldu burada sabit oldu gibi mefhumlar ne zaman ee, anlaşılabilir? eder? Gelen Ca'i ca'i. Mesela şey. melekler ca'idir. Ve melekü melekler geldi diyor. Saf saf saf saf dizildi diyor. Bu ca'i meleklerdir. Meleklerinkinde zeval vardır. Niçin eskiden neredeydiler? Ve melekü ale harca ya. Göklerin köşelerinde göklerdeydiler. Sonra melek gökler patlayacak mahşerde. Gökler patlayınca mekanları kalmıyor. Mekanı kalmayınca göğün köşelerine tutuluyorlar. Ondan sonra oradan geldiler mahşer kuruluyor. Maşer gelince evvel meleküs afiyansafvan geldi melekler saf saf diçildiler buyuruyor. Bunu anlamayacak bir şey yok. Burada hareket var mı vardır? Zeval var mı vardır? Niçin? gökler zahil oldu zaten. Gök gitti ve me teşekkür kagusya mağbul Gökler bulutlan beyaz bulutlan yedinci kat patlatılıp oradan birbirinin üstüne düşüp altı kat daha patlatılıp Venüs dilleri meleğe tetütenziyle meleklerin mekanı kalmadığından melekler tenzil edip gökten aşağı boşandıkları zaman zeval vardır.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 Orada da çünkü keyfiyet vermiyor. E burada da zaten keyfiyet vermiyor çünkü emri fermanı zaten geliyor. Zaten bunu ayette anlatıyor. Mesela öbür ayette de diyor ki eta emrul Orada Rabbin meci sıfatını mevlaya istat ediyor. O istatta e, biz tercüme yapmıyoruz. Ama eta emrul de tercüme yapıyoruz Türkçe'si. Neden? Allah'ın emri geldi. Emri gelir, fermanı gelir, hükmü gelir. Anladın? Mı? Meleklerle gelir, Cebrail Aleyhisselamla gelir, bir elçiyle gelir. Peygamberiyle gelir, bir vahiy yoluyla gelir. Emir gelir. Yani Hazreti Cebrail Aleyhisselam getirendir. Getiren de zaten Zeval ve intikale müsaittir melekler. Oradan gider, oradan kalkar. Buraya gelir yani. Ha şimdi ha bir de manevi şeyler ayrı dava. Cebrail Aleyhisselam aynı anda arşta bulunup aynı anda Medine'de vahiy getirebilir mi? Getirebilir. Eptal bile bir veli 40 yerde gözüküyor biliyor.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 Cisimse veya cevherse burada hareket düşünülür, zeval düşünülür, intikal düşünülür. Peki allah Teala'ya cisim denebilir mi? Haşa. Cisim olduğu zaman avarıza müsait, sonradan olmalara müsait, tegayyürata, değişikliklere müsait, intikalata müsait. Cisim değildir. Cevher diyebilir misin? Haşa. Cevher diye, cevher de diyemezsen. Çünkü cevher madde demektir.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 Mevlana da misli olmadığına göre onlar gibi nasıl hareket intikal edecek, haşa. İşte bu kadar basittir. allah Teala, tegayyürden ve intikalden münezzehttir. Kazı Ebu'l-Velid İbni El-Mukaddimat mümehedat isimli esenlerinin birinci cildin 23'ün sayfasında bunu beyan ediyor bu ilmi. Efendim ne diyor?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 Haşa bunamak, Güçten düşmek, Çaptan düşmek, Arızalara maruz kalmak, Korkmak, Ürkmek, Utanmak. He, bu sıfatlar Allah'a hadislerde isnat edilmiştir. Ama lazimi manaları murattır. Asla lukat manaları geçerli değildir. Asla manalar lukat manası geçerlidir. Anladın mı? Çünkü allah Teala İhvanı kardeşleri arasında kuluna azap etmekten haya der. E şimdi seni hayağın gibi mi? Senin utanman gibiyim yani şimdi. Senin utanmanda e, efendim nelerin vardır? Veya feza, panik halinde nelerin vardır? değişiklikleri vardır. Bir anda ne oluyorsun? Kalp atışınız hızlanıyor mu? Hızlanıyor. Yüzün kızarıyor mu? Utanınca. Kızarıyor. Bilmem ne bilmem ne. Dışına vuran e, efendim belirtileri vardır. allah Teala da haşa böyle bir utanma söz konusu olabilir mi? O zaman onu öyle tekayürat oluyor. Nabzın atmışken, nabzın çıkmış 125'e kardeşim. E bu şimdi şey büyük bir değişikliktir. Neden oldu? Panik oldu.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 Ha Allah Teala da ben haya ederim. De. Ne demek? Istiyor? Ben bu kuluma azap etmem demek istiyor. Yani yoksa senin gibi haşa ne değişiklik belirtileri olsun ki Mevla'mızın zatında sıfatlarında yani. O bu itibarla tegayyürden münezzehtir. Vel menafi ve mazar. Menfaatler, mazarratlar. Şimdi bizim bütün mahlukat hakkında bunlar geçerlidir. Yani karıncasından filine, insanından cinine. Bütün mahlukatta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 Müsakkar melekler müsakkardır. Emra amade la hay asunallahu İsyan edemezler. Edemezler. Etmek isteseler edemezler. Programlarında e, teklif mükellefiyet yoktur. Ondan dolayı iradeleri de yoktur. Müsakkarda irade yoktur. Cebrail Aleyhisselam'a Şam'a git dediği zaman Cebrail Aleyhisselam Mekke'ye gidemez. Ama bize Mevla, hacca gitler. Biz kalkarız Roma'ya gideriz yani. Bu, bu biz biz mükellefiz, biz sıkıntılıyız.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 Tercih edebiliyor maalesef yalakalıklar işte meydandadır şu anda. Allah'ın şerahını inkar eden adama tamam ne diyorsan paşam senin dediğin gibi olsun diyorlar. E, şok yoruyoruz. İşte orada çünkü maddi menfaatını gözetiyor. Maddi menfaatını tercih ediyoruz iki üç günlük şeyiyle. Hakiki menfaatı Allah'tadır ama ondan haberi yok cahilin ecelin. Ha zararlar. Herkes zararından kaçıyor. İşte çıtırdamağa başladı aman tehlikede o duvara yanaşmıyor bilmem ne. Kaçabilen kaçıyor, ses duyan ondan gidiyor bilmem ne. Kimse üstüne gidip de altında kalayım demiyor.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 O zaman birinci kat semaya gecenin ikisinden sonra intikal ettiği zamanda ne olmuştur? Oradan انفisal olmuştur. Arş'tan kopma lazım gelir. Birinci kat semada ittisal lazım gelir. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra arş'tan zail olmak icap eder. Burada sabit olmak icap eder. Ha şeyk E şimdi sen burada dediğin zaman ki Allah Teala halden hale değişmez. Sıfattan sıfata geçmez. Ha geçer. Ya geçer. O ayrı bir şey. Şöyle bir şey düşünebilirsin. Şimdi allah Teala rızık verme sıfatı var mıdır? Vardır. E kiminin rızkını keser mi? Keser. Anladın mı sen? El-multayı veren de odur, el o kesen de otur. Bunu zorla yapmıyor ki. Burada halden hale geçiş söz konusu değildir. Çünkü yata sıfatı da vardır, men'i sıfatı da vardır. اَنَّا فَا الدَّارُوا Esma-i Üstah'ı okuyor. Esma-i üstah aynı zamanda sıfat ulyadır. Her isminden bir sıfat Mevla'ya ait olmuş oluyor.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 Aynı anda nafi'dir. Dolayısıyla nafi sıfatı, dar sıfatı, aynı anda el-murti'yi veren sıfatı, el-mâni'yi engelleyen sıfatı, aynı anda el-muhyi dirilten sıfatı, el-mümitü öldüren sıfatı. Tamam mı? Bütün bu sıfatlar aynı anda çalışmaktadır. Külleyevnü ve fişen bundan bahsediyor. Her an ve zaman onun hakkında saniyede yoktur, zamanda yoktur. Allah Teala bir fiildedir, bir şandadır. Hiçbir şan bir iş onu öbüründen meşgul etmez.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 Göklerde devamlı değişiklikler var. Burçlarda devamlı değişme, güneşte devamlı değişik var. Batanlar, gidenler, gelenler İbrahim Aleyhisselam kavmini inandıracağını da neyle delil getirdi? Yıldız benim Rabbim olabilir mi acaba dedi? Yıldız batınca e, sabaha yakın yıldız gözükmez oldu. La habbu lafil. Bu ne biçim şey? Battı ya dedi. Ben batanları seç hoşlaşmam dedi yani. E şimdi orada değişiklik oldu işte. Halbuki yıldız yerinde duruyor.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 En ne var? Tağayür var, değişikliğe tabi oluyor. Bütün ejramı semaviye. maviye. Allahü Teala'nın dışında her şey, arş değişikliğe tabidir. Tamam mı? Abla, ve hamliarlar Rabbi kifak Arşı sekiz melek taşıyacak diyor Maşerde. Şu anda dört melek taşıyor. Bak, Maşerde dört melek kaça çıkacak? Sekize çıkacak. Taşıyanları değişti. Şimdi taşıyıcısı dörtken taşıyıcısı sekiz olacak diyor. Arş değişiyor, kürsü değişiyor.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 Bir saat ezberleyemezsiniz ama şunu ve en neûtuâl Allahu Teâlâ mukaddesün mukaddestir. Bak Türkçe Allah mukaddestir. Ezberleyin şimdi bunu. Neden? Anit tegayyuri değişikliğe maruz kalmaktan halden hale geçmekten vel intikali intikal. İntikal de Türkçe zaten. Mukaddes de Türkçeleşmiş. Ezberlediniz işte. Allah tegayyurden ve intikaldan mukaddestir. Bu kadar kolay. Siz de diyorsunuz bana bu kadar kolayca da bir saattir ne boşuna anlatıp anlatıp duruyorsun kardeşim. İşte sonunda geldiğin nokta üç kelimedir. Üç kelimedir. Altında üç bin senede yaşasak bitiremeyeceğimiz kadar allah Teala tenzih sıfatları mevcuttur. allah Teala zatı hakkında itikadımızı nur, nur bakımından gün, be gün takviye eylesin ve müzdat eylesin. Amin. Dersleri takip edelim. Perşembeleri devam edelim. İnşallah. Geri ki on üç dersi de siz